Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk Alp İnsanlar günaydın hepinizde hey, Modern Sabahlar'da buluştuk yine macera Dolu bir perşembe sabahı Espriler şakalar ve yollarda buzlanmalar Trafikteki dinleyicilerimize bu konuda Hı -hı. uyaralım Hı -hı. Özellikle bu yolun kenarlarında Biriken karlar var ya evet. Onlar bir erime yapmış sonra donma yapmış Hı -hı. Araba En tehlikeli direkt... şey evet, araba Sol şeritten gidenler bir Hafif yalpaladılar Hadi ya. Hmm, ben gördüm ya yani. böyle yüzlerindeki korkuyu da gördüm. İki şey vardır zaten bir bu anlattığın de trafikte de tehlikeli bir de yeri, e, yeri, yeri, yağmur yani <gülüyor> bunu tamamlar mısınız? <gülüyor> i̇lk kelimesi yağmurla başlıyor. Bu tehlikeyi tamamlar mısınız? Ben tabii. de o zaman bir katkıda bulunuyorum. Yağmur bir Biz, dakika bunu sen tamamla... pası açtın. ben de pasa böyle bir katkıda bulunuyorum. Fahir gol yaptım. Tamam at, at bunu, bunu, bunu tamam. Yağmur, sabun evet, ve evet. ilk an. Fahir bu artık verdik cevabı verdik neredeyse yani. Biliyor musun sen bu teyit sen nereden aldın bu ehliyeti ya? Fayr. Yağmur sabun. Bu ehliyet kurslarında Yağ, ilk öğretilen her şey. Yağmur yağdığında ilk anlarda yerler sabun gibi kaygandır. O, o mu? Bildin <gülüyor> mi? Ha <gülüyor> bildim. <gülüyor> Vay bravo. Ne kadar güzel. Ha <gülüyor> bildim. Yani o da çok... O da çok... <gülüyor> onu da bildirdim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle sınavda gibi bir zevklendim ya. Vallahi onu fark ettim. <gülüyor> Baya bir zevklendim sabah sabah. Ee, i̇yi oldu ama e, sadece zevklenmekle kalma. Lütfen kurallara da uymayalım. Evet, teşekkürler. Yani sadece kuralları bilmek... Kurallar hepimiz için. Yani uygulamayı... Şey ne onlar benim şahsi kurallarım ne sizin şahsi kurallarımız. Hep hepimizin kurallar. kurallarına uyalım. Zevk Uy alanlarını Uy uyaralım. <gülüyor> <gülüyor> lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen. Böyle bir kuralından zevk alan vardır değil mi ya? <gülüyor> Hakikaten vardır yani. Yani kurala uyduğu için zevk alıyordur değil mi adam? Evet. Yoksa... Bazısı da mesela uymadığı için. Trafik ayrı ya. bir zevktir Oktay. Kimisi uyarak daha... zevk alır. Doğru doğru. Kimisi uyumadı. o kuralları k şey yaptığı için zorladığı için kimisi de o kuralları yıktığı için zevk alır. Trafik bir zevk cümbüşüdür. Kuralla, kuraldan bağımsız olarak trafikte giderken zevk alan adam da vardır. Trafikte Tabii ki. <gülüyor> zevk almak kadar <gülüyor> zevk vermek de önemlidir Oktay. <gülüyor> Karışılmaz yani zevk kişidir yani bu. Trafik yani şu anda zevkten Res zevke koşan kişilerimiz <gülüyor> var. Kolay gelsin diyoruz kendilerine. Trafik zevk kişidir, şakaya gelmez. Evet, e, bu önemli uyarılar da bulunduğumuza göre <gülüyor> trafik Çok bunlar seneler önce bir <gülüyor> laf vardı. Hatırlar mısınız o dikkat? Neydi? Zevk affeder ama trafik affetmez diye. Doğru ya o ne hatırladım mısın? sakallı abimiz ediyordu oğlum. Ha o şey Hititler dönemindeki e, zevkle ilgili olarak söyledi bir şeydi. E, dün 1-1 biç, biçti maç dediğimiz yani sonuç 1-1 değerli maç Çok maçı... güzel başlamış maç. Ben şimdi maç Twitter'dan başlamış. yorumları okudum. Gazeteleri okumadım. Ee, güzel. maçı da seyretmedim. Çok güzel başlamış. Çok organize başlamış. O direkten dönen topa kadar her şey güzel gidiyormuş. Her şey çok iyi gidiyordu. Ondan sonra işler. O topu işler... hangi kalenin direğinden döndü onu bilmiyorum ama o dakikaya kadar o, her şey... İzleyen var mı? Sen izlemedin. Sen izledin mi Fahir maçı? Vallahi yani, dükkanı bekliyordum. Nasıl yani Biz nöbetçi esnaftık biliyorsun yani. Ara ara otele gidip baksın. <gülüyor> yani Yok, görmedim, görmedim. görmedim bak, bak. duymadım, bilmiyorum. Özetler, özetler. Ama Hiç yani şey ama takip. şunu sormak lazım. Drogba nasıldı? Drogba yani Drogba ilk defa Şinayder Mıç'ında gördük. Ne <gülüyor> Şarkı. Sakin ol. Ya Sakin ol oğlum. Maçı Akisar maçında gördük. Bu da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı uzun şarkı aradan. Şarki'ye 0-4. Şarki'ye 0-4 mü? Ha ha. Şarki'ye 0-4. Kız Gareli'yle 2 diye takım mı olur ya? <gülüyor> ne plakayı da mı koymuşlar? Tabii canım. Ankara öyle. gücü 0-6 gibi mi? 0-6 Ankara gücü gibi ama Almanya'da biliyorsun. hani nasıl? Rakamlar onlar... sonunda tabii evet, canım. Mesela onlar tarihte de mesela 2-21-2013 yazarlar ya. Aynı hesap. Aa, bir dakika, o zaman bir şey ne ya? Hiç gündemle alakası yoktu. Şimdi ben bir bakayım. Arapçanın evet sağdan sola okunduğunu biliyoruz ya. Evet. Geçen Ali'nin onların sınıfında bir tane Mısırlı kız var. Hı. Bak onlar böyle yazıyor diye adın adını tersten falan yazdı. Ben Hı. de ona bir şey Orada kitapları da böyle okurlardı. Sonra bir saçma geldi. Yani kitabı nasıl okuyorlar Arapça'da? Sağdan sola. Aynen işte. Ama sayfa çevirmeyi söylüyorum. Öyle işte. Yani normal Öyle. kitabı bizim tuttuğumuz gibi tutup sayfalarını çeviriyorlar ama sağdan sola mı okuyorlar yoksa kitabı tamamen ters tersten, tutup... Tersten diye düşün. Emin miyiz ondan? E eminiz. Evet. Öyle. Ben de öyle dedim. Sonra niye Acaba canım? Türkçe anlar bizim gibi çevirip yine sağdan sola okuyabilirler diye düşündüm bir. Yani. Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok. Dergileri dergileri Güzeltecek de öyle. Şey dergileri de öyle açılıyor. Hani dergiler de öyle. Çok söylüyorum. güzel dergiler almış gelmiş mesela. Lidham. Nereden? Dubai'den, Dubai'den, Amman'dan. Ürdün'den. Yani oralardan almış gelmiş. Hepsi böyle. Tersten tersen bu şekil, bu şekil, bu şekilde açılıyor bu şekil, bu şekil o diyorsun, şey. diyorsun Neymiş 0 Oktay buldun mu? Bulamadım ya. Bulamamış. La, lava daldık. Lava daldık bulamamış. Zaten bir bir bitti maç. Maçı nasıl yazacaksın o zaman gazeteye manşet atacaksın? Ben çok güzel Gördük, e, sabah gördük ya o başlıkları Faiz. Alman usulünü mü diyorsun? Alman usulü evet. Ee, şimdi bir şey Almanya'ya bırak. Sen ne buldun? Benim manşetimde bu şu olacaktı. Aynen abi. Aynen <gülüyor> abi. Eyvallah. Berabere kalma. Berabere kalma. O da güzel bir sonuç sonuçta. Yani evet, o zaman... orada atacağımız bir gol bir galibiyet yetecek. Benimkinde de sıkıntı yok olurdu kesin. Sıkıntı, sıkıntı olmaz abi. Sıkıntı yok. Bu İyi, olumlu bir sonuç galiba değil mi? Olumlu olumlu. Yani değil baktığın mi? yere göre değişir. Daha olumlu olabilir mi? Yani en olumlu sonuç bu mu? Tabii ki de değil. Galatasaray şarkeyi barçaladı diye manşetler bekliyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> o olmadı. Saçma olur diye herhalde mi olmadı? Çünkü Yoksa dün, yenimediği için ay, de olmadı. Barça bilmiyorum. yenildiği için e, biz de otomatikman Aa, beraber kalmıştık. O, maç, kalmış. o maçada mı bağlıydı Her şey, ba her Vay maç be. birbirine bağlı. Bir zincirleme. Barça 2-0 yenildi Otomatikman Galatasaray'da Şakir'i yen, yenecekken zaten otomatikman berabere kalmak Çok durumunda kaldı. Çok karışık bir iş ya portatif, portatif bilgisayarından La Gazeta'na Della Sport'a girer misin? Giriyorum. Barçalandı diye bir manşet var. Giriyorum bana. abi hemen giriyorum. La Gazeta. Della Sport. Della. Della 2 LL. Hmm. Ultimate notizie LL Sportive. De de Ultimate notizie Sportive. Giriyor abi şu anda sayfayı. Giriyor. Orada barçalandı diye bir şey varsa demek ki çok güzel oldu. parça parça Aa barça var. Var mı? Barçalandı mı diyor. Ama demiyor, barçalandı demiyor. Hay Çünkü ama. galiba yenildi değil mi? Ya galiba yenildiği için otomatik parça i̇şte bar. Barçaladı yenince, barçalandı yenilince benim bildiğim kadarıyla. İşte kalıp olarak İtalyanca'nın cilveleri. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Burası modern sabahlar neresi? O da burası sevgili dinleyiciler Buyursunlar efendim vespriler şakalar e, Fransa'dan e, bir haberle Daha sarsılalım e, Sevgili Bülent Ersoy Geçtiğimiz haftalara damgasını vurmuştu Ne almıştı bir kürk almıştı, almıştı. Ne kürkü o Oktay Yazık ne ufacık ne kadar hayvanların 50 tanesinin bir Ortaya çıkan kürk. Bir kürktür. Neydi onun adı hayvanın adı Çinçilaydı çila. Çin Şimdi de bir timsak aldı Yine Kürk mü? Yok Kürt değil. Bu sefer de çanta. Bu Çin çileleri bir de... Mansus yapıyor değil mi? Maksus yapıyor. Gıçıklığını dirimine. yapıyor yani. Maxus, Maxus. İna i̇nadına yapıyor yani. Var mı öldürülerek hayvanı, eziyetle öldürülen hayvan varsa ondan da bir şey yapıyor. Şimdi de fok alacağım demiş. Fok derisinden bir şey alacağım demiş. Şimdi kas tüyüyle ilgili bir şeyler çıktı. Ondan Daha doğrusu bir bilgilenme şeyi geldi bana. Neymiş? Kas tüyünde çok işte kazların... ...çok acı çektiği ve işkence yöntemiyle... kastüyü toplandığı ve bu ürünleri... Canlıyken, canlıyken mi yolunuyor? Evet evet canlıyken Aa! yolunuyormuş. O yüzden kas uzak dur diye bir bilgilendirme tüyüsü, şeyi geldi. Kas ilgilenen... kastüyüsü dedim... ...kas ilgilenen bir dinleyicimiz vardı. Vardı. O daha iyi bilir. O daha iyi bilir şimdi onu... Yani olabilir böyle şeyler. son günlerde şöyle, mahcup ondan aramıyor. Herhalde, herhalde ondan aramıyor. Yani öyle kazlar... Kazılar. Nereden almış Bülent Ersoy? Fransa'dan 250 bin liraya onu almış. Öbürünü 250 de nerede? Yok 250 bini çinçila kürkünü aldı. Öbürünü de 40 bin euroluk. Öbürünü de bir çantacıdan almış. Onu tek çekim mi yaptırıyor acaba ya kredi kartına? Kredi kartına 3 ay ertelemmeli 10 taksit. 10 taksit mi? 10 taksit. Bir şey değil Oktay. Yeri geliyor bir gece daha harcıyorsunuz. Bilmiyorum çantayda bana 10 taksit çok mantı geliyor. Ya. Hayvanlar bir saniyede öldürülüyor diye hemen ödemesi de bir seferde... Yapılacak olacak diye bir şey yok. yok. Ben öyle düşündüm de ama yanlış şey düşündüm. Şey ya sormuş. Fakir, fakir bir düşünce Biraz bu. daha eziyet çektirerek öldürseler de biz de ödemelerimizi biraz daha şey yapsak diye sormuş. Hayır o da demiş. o da, bu ödemeler de bize bir eziyet oluyor sonuçta yani. O tabii orada bir empati kuruluyor. Hayvanın çektiği eziyeti ödemeler sırasında ben de çekiyorum diyerek. Ülkemize gelen ünlülere bakacak olursak... <gülüyor> Kim gelmiş olabilir? Hakkıda trafik durumu ve ülkemize gelen ünlülerle cevap <gülüyor> edeceğiz. Ülkemize gelen ünlüler. <gülüyor> şu anda Gazi Osman Paşa'da sulu sepken bakayım yağmıyor. Evet sulu sepken haberleri ilerleyen. Dün ne kadar de... pisti hava. Dün bütün sulu sepken haberleri bizde toplandı onu hmm. bilmiyorsunuz. Evet, tabii. Bu, Twitter'dan yağmış sabah kontrol yağdı. ettim. Burada sulu sepken yağıyor. Burada da sulu sepken yağıyor diye böyle bir e, hakikaten aktı aktı bilgiler. Dün hiç evden çıkmadığım için o kadar mutluyum ki yoksa çok çirkin sohbetler etmek zorunda kalacaktım. Hep Sulu Sepken'den bahsedecektim. Tabii. Sulu Sepken, Sulu Sepken diyecektim. Yabancılarla <gülüyor> da konuşuyorum. <gülüyor> Anlaşıldı o canım. Teşekkür ederim. Sulu Sepken'in İngilizcesi neydi Oktay? Ee, snow with... Ee, with water, e, water. With water, please. Yani <gülüyor> normal bardakta da istiyorum. Demek. <gülüyor> water on the rocks mesela. Ege Bey, t-dördüsünüzü alır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Psy Psy İstanbul'a geldi. Psy, geldi mi? Tabii. Geldi mi? Tüm dünyada Gangnam Style adlı şarkısıyla izlenmek Gangnam Style'a Gangnam Style kafasıyla e, milyoncukları cebine indiren Psy yani e, amiyane tabiriyle Park Ji Sang. E, Adamın başka şeyi yok. En büyük özelliği hemen milyoncukları cebeye indirir. Evet YouTube'dan milyoncukları cebe indiren ilk adam olarak. En biliyorum. azından öyle anılıyor. Yazık adama ya. Adamın bir... bir veyaz bornosu buradan bağlayan adam diye de anılabilir. Ne bileyim beyaz kıyafetli adam diye şey yapılabilir. Bu şey diye o ses Türkiye'nin finalinde cüri, cüri olacaktı. Öyle mi? Ha, e, tabii canım. O Ses Türkiye'nin finalinde jüri sahi olacak diye. Ay 50 diye çağırmışlardı 50 Cent'i. Bunu nasıl çağıracaklar? <gülüyor> bunu nasıl çağıracaklar bilmiyorum seyirci. Gangnam Bey diyecekler. Gangnam ben. Bey. Gangnam. Gangnam. Gangnam, Gangnam Gang. Bey. Ee, ama yetişemedi. Yetişememişsin. Çünkü zamanında <gülüyor> uyanamamışsın diye. Yetişemedi O Ses Türkiye'nin. Gidememişsin. Bir yere yani. gidip orada da Gangnam Style'la söylemek zorundaydım. Vallahi her Acu, Acun hemen açıklama yapsın. Efendim mi değil mi? O zaman yeteneksizsiniz. O olmazsa o olur demiş. Aslanım bizde program bitmez Saycığım, Üzme kendini demiş. Ondan Şimdi bu e, Gangnam Style'la çok güzel eğlenceli bir şarkı ya. Evet. Hmm. Bu adamın konserine gidenler. Hmm. Şimdi Gangnam Style'a ile başlayacak herhalde. Tabii. Ondan hop, sonra hop, arada başka hoppa, şarkı Gangnam... söyleyecek mi? Arada yani, bir şeyler söyleyecek tabii. Tabi bir şey mi diyecek her? Bir daha Gangnam Style. İki, yok iki şarkısı da var. Bir Gangnam Style'a'yı söylüyor. Sonra Ellerimde Çiçekler. <gülüyor> ben söyleyeceğim. Neler oluyor bize? Neler oluyor Gangnam Style. A. Neler oluyor bize Gangnam Style? Sonuçta e, Say'da e, değerli bir sanatçı kardeşimiz bizim. Bu arada bizi elçiliklerden dinleyen dinleyicilerimiz için <gülüyor> biraz rahatma. Sulusepken bir İngilizcesi sleetmiş. Sleet. sleet. Zeynep Hanım'a teşekkür ederim Sleet with ice gibi bir şey mi yoksa? Hayır, hayır. Just, just, just, just sleet. sleet. Thank you. Şu anda elçilikler ne oluyor? Sulu sepken mi başladı diye panik havası <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> no, sleep, no sleep, no sleep. Don't panic, no sleep. Onu da şey yapalım. Söyle. Maybe sleep. Senin elçiliklerle aran daha iyi olduğundan ben evet. sana soracağım. Bu elçiliklerden bizi dinleyenlerin... E, yani şey bütün elçilik bizi mi dinliyor böyle radyoyu açmış şekilde... ...yoksa elçilik görevlisi var bir tane modern sabahları dinleyip... ...rapor halinde sunuyor? Abi şöyle. Ya yani o mu panik yapıyor yoksa yok. herkes duydu. Şimdi... Yani tabii ki hiçbir şey anlamadan dinleyen insanlar bir anda mesela Good Morning diyorlar. Oh. Ya, <gülüyor> Abi şöyle bir söyleyeyim Ege Bey. <gülüyor> ee, şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> bütün elçiliği tabii biz bizi dinleyeceksiniz diye ne yapamayız. E, yönlendiremeyiz. Hiç dinlemiyoruz zorlayamayız. Zorlayamayız. Evet. Zorlayamayız. Tabii ki elçiliklerin içinde bizi dinleyenler var. Can İngilizce nerede konuşulacak, ne dinleyecek falan diye ama e, ama muhakkak ki elçiliklere bu bilgi gidiyor. Nereden? Aracı kurumlar var biliyorsun. Doğru. E, aracı kurumlar vasıtasıyla gidiyor bu bilgiler. Yani bugün şunlar şunlar yapıldı. Bugün şunlar. Arku dediğimiz aracı kurum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tü Burası Sabahlar'da Yarışma Zamanı sevgili dinleyiciler Radyo Tü'nün 37. gösterimi özel gösterimi çok uzun yıllar önce geride kaldı bu seferki 97. <gülüyor> <gülüyor> özel gösterim öyle böyle değil 96 tane özel gösterim yapılmış yetmemiş 1.97.si yapılıyor benim güzel dinleyicilerim için. Ne oluyor ya? Yavaş yavaş. Tipteme ya. cenneti Ege kayacak. Bir anda, sen, anda dünyanın bütün adamlarına döne verdi, döndürüverdi kendini. Herkesden önce izleyeceksin sevgili nicheler. Onun ayrı bir havası var. Biz bir de bunun havasını başka hangi alanlarda attınız? Onu konuşalım sizlerle. Türkiye'ye neyi getirdiniz? Bu güzel bir tabir. <gülüyor> Türkiye'ye şunu ben getirdim, şunu ben getirdim, ilk ben yaptım dediğiniz şeyler var mı? Tabii Türkiye'ye getirmiş olmanız bazen zordur da arkadaş grubunuz içinde, yakın çevreniz içinde bir şeyleri ilk siz yapmış olabilirsiniz, İlk siz dinlemişsiniz. Yani şey dahil mi mesela? Benim babam Türkiye özel gösterimciliği benim babam getirdi. Bu da sayılır mı? Ee, baba durumunda sayılır. Baba durumunda, eş durumunda. Mesela şey diyen yani olursa mesela ben bir şey yapmadım. Kimse bilmezken ben biliyordum onu falan mesela gibi ben, şeyler. Ben bir şey bugüne kadar bir şey getirmedim. Baban ne getirdi? Özel gösterim getir. O zaman sen de özel gösterim ha getirin. Mesela ben şey göstereyim. diyebilirim. Türkiye'de toptan soğancılık işine ilk benim babam getirdi. Ve ilk iflas eden de benim babamdı. Yalnız... Çünkü yıllarca babamın soğan borçlarını ödedik. Bak o ikincisi olabilir Fahir. Ama ilk için yani araştırılıyor bu. Yayın sonuna kadar doğru olup olmadığı. O soğan borcunu biz de ödemiş gibi olduk Fahir sayende. İlk yani defa. Üç ay önce bitti ya. Üç öncün mü bitti? Tabii tabii. 2012'nin 11. ayında bitirdik. Günaydın efendim. Aydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Fikriye ben. Fikriye Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ee, Ulu Bey, Karapürçek taraflarındayım. Karapürçekli, Karapürçek. Karapürçekli. <gülüyor> Güzel bir Karapürçek türküsü dinlediniz. Ee, evet. Fikriye Hanım. Biliyoruz ki bu niyetle aramamıştınız ama. <gülüyor> Şans işte. Peki Fikriye Hanım ne getirdiniz memleketimize ilk? E, Memleketinize ilk gazi üniversitesi Senedebiyat Fokit'in kina bölümüne dövme sanatını getirdim. Ne sanatı? Dövme sanatı. Dövme sanatını evet. ilk dövmeli tato, insan tato benim orda Tatu tatu mu? Tatu mu getirdiniz? Tatu getirdim evet. İlk siz mi yaptınız? Evet benim bölümümde kimse de yoktu. Ülkücüler de izin vermiyordu. Hı hı. E, ve bunlara inat ben dövme sanatını getirdim. Ne var sizde dövme olarak Fikriye Hanım? Altı tane farklı dövmeler var. Altı tane, tane farklı, farklı, dövmeler. farklı dövmeler. Hepsi görünür yerlerde evet. mi Fikri Hanım? Bazıları evet. görünür, bazıları görünür görünmez. Görünür yerlerdeler, evet. <gülüyor> Peki neler, semboller? Hangileri var? Ee, güneş Only var, God can içinde... judge var mı? Efendim? Only God can judge <gülüyor> Yok. Yazı Hayır. var mı yazı? Evet. Yazı var, evet. Özgürlük yazıyor. Peace yazıyor. Ee, Ra'nın gözü var. Ra'nın ee, gözü. Senin değişik bir e, sembolü var. Bir de değişik bir sembol daha var. Değişik değişik semboller diyorsunuz. Semboller ifadeler evet. Fikriye Hanım döneyi. O kızğa geçirdim yani Gazi'ye. Peki efendim, Ozan dövmeyi Türkiye'ye getiren Fikriye Hanım diye yazıyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek Güzel üzere. Bir Gire Sağ olun Fikriye Hanım. Tattoo Fikriye. Altı dövmesiyle... E, Şu anda çıtayı bayağı yüksek tuttu. Gönüllerde taht kuran Fikriye Hanım. Yedi dövmeyle bakalım kim gelecek? Bir yedi Siz dövme de bu ne? arada düşünün memlekete ilk ne getirdiniz diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle Efendim hanımefendi? Melike. Melike Hanım. Melike Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melike Bizi... öğretmen mi Melike Hanım mı sadece? Melike, Bu, Hanım'a bugüne kadar sorulmuş <gülüyor> en, en garip soru <gülüyor> <Soğudum>. bugüne kadar <gülüyor> be, bir radyo oldum. radyo yayınında oldu. Özür dileriz Melike Hanım. Melike Hanım nasılsınız, iyi misiniz? Biraz böyle Peki. durgun geliyor sesiniz. Durgun değil de sert, böyle yani şey, otoriter, vurdu mu oturtur. Heyecanlı, Heyecan heyecanlı. Ne rehberisiniz <gülüyor> Melike Hanım? turizm rehberi. Turizm, haberi, ha? Turizm Ay, ben. Ankara'da gezdiriyor musunuz turist yoksa böyle Türkiye'nin değişik taraftarını mı götürüyorsunuz daha çok? Ben aslında İstanbul'da yaşıyorum Ankara'da misafirim. Arkadaşımın yanındayım şimdi. Öncelikle öyle hoş öyle. geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Yeni mi dinlemeye başladınız bizi Melike Hanım? Ya ben zaten dinleyebildiğim zaman internette dinliyorum arkadaşım ha. alıştırdı. Hı -hı. Olmadı işte. Alışıncaya şeyler, kadar hani... para almadı sizden değil mi? Sonra paracıklarınızı hep ona verdiniz. Ya işte onu çıkarmak için ben de birilerini alıştırmak zorundayım şimdi. Öyle. Tabii Şimdi zaten biz buna oldu. saadet zinciri diyoruz. Öyle olduk. İyi evet, olduk, oldu. Maalesef. Biz bir yerinde okuduğumuz zincirin ya. Evet ya bize hiçbir yansıması olmuyor Melike Hanım yani. Niye böyle oluyor? Bilemeyeceğim biz. <gülüyor> Melike Hanım. Bilemeyeceğim. <gülüyor> Peki Melike Hanım ne getirdiniz memlekete? Ben Şeffaf Şemsi'ye getirdim. Şeffaf şemsiye. İlk siz hani, mi getirdiniz? Evet. Yani şöyle toptan getirmedim tabii de e, ilk kullanan benim. Nereden? ne Nasıl? Sene Avustralya'dan. kaç? Avustralya'dan. Avustralya'dan. 99. Oo, 99 gerçekten yalnız gerç, yani gerçekten siz getirmişsiniz ülkeye ya. sadece kendi çevrenizde değil 99'da yoktu yok şey yok, yoktu aslında i̇şte insanlar yolda bana gülerdi Australler'de bir arkadaşım gitmişti evet. ben de hani fikir olarak vardı işte ilginç bir şemsiye miyevarsı veya şeffaf panı dışarısı görürsün falan filan yani yurt dışına giden arkadaşlarımız sipariş edermiş Almanya'ya şey böyle... Hep şemşeye ee, mi veriyordunuz. Ha işte Amerika'ya gidiyorum ne istiyorsun? varsa işte öyle şeffaf ve dışı görünür yine Size o bir saplantı haline mi gelmişti o dönemlerde Melike Hanım? Ya, Neyse ha, öyle bir... <gülüyor> şeffaf <gülüyor> şemşeği <yapmıştır> istiyorum <diye>, <gülüyor> ya. <gülüyor> birileri yapmıştır diye böyle ümit dünyası işte. Öyle gidenlere söylüyordum. Hakikaten Neyse, de Avustralya... birileri yapmış diyorsunuz yani. Yapmış yapmış. Avustralya'dan geldi... Çok komik yani yolda yürüyordum insanlar böyle dur çocuklar falan Ha ha şemsiyeye bak Ne bu be falan naylondan şemsiye Bıyıklı Aşkılar. bıyıklı adamlar da Kadına bak diye de şey yapabilirlerdi güzel Siz o zaman iş, o da, yerine, o iş yerine gidiyor muydunuz Melike mı Yoksa yine böyle rehber olarak mı tabii Hep rehbermediniz. Hep rehber, rehber, rehber olarak mı doğdunuz? Ben rehber. <gülüyor> <gülüyor> rehber. Yani liseden sonra rehber koptum, Çünkü bu, rehber oldum. Bu, başka da hiç bilmem yani. Bu tip şeylerin en güzel yayılma alanı başlangıç olarak iş yeridir ya. Hı -hı. Şeffaf şemsiyesini götürecek Melike Hanım. Öyle bir iş yeri olmayınca nasıl? Bol bol sokaklarda gezdiniz anladığım kadarıyla. <gülüyor> benim iş yerim müzeler, sokaklar, hani Sultanahmet civarı müzeler, işte Boğaz. Pek Mevziyense çok, pek çok turist de, de zaten yani Melike Hanım da şeffaf şemsiyi görüp ülkesine dönüp almış <gülüyor> çünkü onların ülkesinde de çok yaygın. Değil. Mesela uuk bottan önce Avustralya'nın şeffaf şemsiyesi meşhurdur yani onu da Ay Allah Meli Melike Hanım bulmuş ne çıkarmış. hiç mi? aldınız mı o botlardan adı geçen? Yok, mi? Yok, hiç yok, mi? Allah korusun. Ama hiç, çok fiyat tutuyor hiç. diyorlar. Hiç. Sonuçta üç harfli. çekilmek lazım Fahri. <gülüyor> Peki çok, çok, teşekkür teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Melike Hanım tekrar. Kabul buyurunuz efendim. <gülüyor> ne, şey? ne sundun Fahim? <gülüyor> Saygılarımı sundum. Kabul ha. buyurunuz efendim. O çünkü anlaşılmadı. O anlaşılmadı. Evet e, sizler neler getirdiniz? Türkiye'ye ilk ülkemizdeki Ve ilkler. Türkiye'ye getirdiğim ilkleri saymaya program yetmez. Yani Oktay Demirci ile Çanak Sorular programı yapsak. <gülüyor> Anca belki. Yeridir. Ne oldu Türkiye'de ilkler? iki, iki, iki tane ilkimiz var. Üçüncü ilkimiz de galiba. Şiştik mi? Şiştik galiba. Yok ilklerin programı ilklerin dinleyicileri. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Murat Bey. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Ben şu anda Çankaya'dayım. Çankaya'dasınız. Trafikte misiniz yoksa? Yok. Toplantıya gire gireceğim. Kolay gelsin efendim. Beni lafa tutmayın mı diyorsunuz Murat Bey? Yo, Toplantıya gireceğim. İşim var gücüm var. Hayır estağfurullah ben sadece katılmak istedim. Çok iyi yaptınız. İyi siz yaptınız, yaptınız Murat bunu. Bey biz de bize katılın istiyoruz. Biraz toplantı beklesin canım siz zaten toplantıyı siz yönetmeyecek misiniz? beklesin. Tayyip yok diyeceğim Sadece katılacağım. Sizin toplantının gidişatını değiştirecek bir şeyiniz var mı yoksa böyle bir kenarda bitmesini mi bekleyeceksiniz? Var diye. Ne var? Çok güzel ya. Çok şu anda deliriyoruz meraktan. Yani ne var? <gülüyor> <gülüyor> toplantıyı bilmememize rağmen içeriğini yani yani ama e, tabii bu, bu gibi durumlarda biraz e, aktif olmak gerekiyor. E, göze girme durumları oluyor. Ne var peki? Elinizde nasıl bir argüman var gidişatı değiştirecek? Onu söylemiyorum. Ya, evet, ya toplantıda sürpriz. Ol. İtiraz ediyorum diye girin ama Murat Bey. İtiraz Tabii, ediyorum. Kapıyı vuracağım şey masaya da vuracağım. Kapıyı tekmeleyerek girin. Siz <gülüyor> Murat Bey nerede falan diyeceksiniz. Sol, sol olur. Peki Murat Bey siz bunu e, şey mi? Ne bileyim herkese sırayla söz geliyor size söz geldiğinde mi bombayı patlatacaksınız? Yoksa e, ben, böyle ben bir, bir anda bir dakika beyler falan diyerek mi? Yok yok sıra gelmiyor. Ben e, fırsat vermiyorum söz alıyorum. Söz alıyorsun. Pardon. Peki ise ben mi söyleyeyim diyeceksiniz. Nasıl? <gülüyor> yani evet. Çocukken de parmak kaldırdık ki o zaman. Evet. Zamana. Peki herkesin söylediği şeylerin tersi gibi bir şey mi olacak bu? Çok merak ettik de hakikaten o <gülüyor> yüzden şu anda yani, yani şu anda e, hayatımızda e, sizin toplantıda söyleyeceklerinizden daha ilginç bir şey yok. Çok <gülüyor> samimi söylüyorum. Vallahi öyle yani. ya. Şu anda deliriyoruz gerçekten yani ben şu anda ne olacak? <gülüyor> yani, yani gözlemci sıfatıyla geleceğim ve toplantıya. <gülüyor> geri... Abi yapmayın. Yani... Beni beni yakmayın. Hayır, e, e. Yayında söylemeyim ben bunu. Biz sizinle daha önce tanışmadık. Sizin kim olduğunuzu da bilmiyorum. Gelip oturmak <gülüyor> istiyorum toplantıda. Acaba Hayır, şu bu? mu Murat Bey? Bu mu Murat Bey? Nasıl gireceksin? Konu, konuyu geleceksin kim bilir buyurun konu ne bari onu söyleyin bizim konumuz biraz şeye yönelik bilimsel Çalışmalar. Bilimsel çalışmalar. Evet. Konumuz çeşitli bilimsel Murat çalışmalar. Bey, her sözünüz bir merak uyandırıyor gerçekten. <gülüyor> yani sanki çılgına gelebiliyoruz gibi düşünebilir. Yani şey mi? Robot insan yapmaya karar vereceğiz mi vermeyeceğiz? Hayır yapmıyoruz efendim. Ne alakası var gibi mi çıkışız <gülüyor> o? o yok şekil O şekilde birsel çalışma değil bu. Şey mi? Kendinin temizleyen boya üretimini 3 katına çıkaralım gibi bir şey mi yapıyor? Biyolojik, biyolojik diyelim. Biyolojiyle ilgili. Yani. Biyolojik. Biyolojik diyorsunuz. Hmm. Hmm. Şu anda bir şeyler canlanmaya var. başladı. Herkes anlamıştır herhalde. Buyurun efendim ne getirdiniz Türkiye'ye ilk olarak? Ya ben e, 89'du sanıyorum. E, sandalet getirdim Almanya'dan. Çünkü <gülüyor> yani dönem... İçinde çorabıyla <gülüyor> mı getirdiniz? Yani hiç kimse yoktu. Doğru yalnız ben de e, bir dönem... Sandalye sandalet bulalım dedik. Bir tek Bodrum'da bu ince ince şeyli olan sandaletler evet. vardı. Siz daha biraz Alman için mi getirdiniz Aynen, Nasıl? Öyle. Ben oraya gittiğimde insanların gerçekten çeşit çeşit çok değişik sandaletler gidiliği gördüm. Ve buraya gelirken dört çift sandalet getirdim hatırlıyorum. Çok. Çoraplarla beraber mi giydiniz yalnız o, Murat Bey? <gülüyor> Hayır öyle bir hatay düşmedim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz O öyle bir hataya düşmediğiniz için sandaleti öncelikle de ekliyoruz sistemize O kötü bir görünüm olurdu ve sanıyorum arkadaşlar Benle konuşmazdım bundan sonra Ama o kötü günler geride kaldı Geride Murat kaldı Bey. şimdi herkese bir var muhakkak Beyaz sandalye siyah çarap diyorum Son lafları da bu olur Toplantıda da bu lafı ederseniz size bir kutu kola Valla onu söylediğinizde dair Ses kaydınızı alın size bir kutu kola Edeceğim, kolay Umarım Sa bu, programda <gülüyor> söyleyecekleriyle toplantısına söyleyecekleri karışmam. <gülüyor> Murat Bey toplantıda şahlanırsınız umarız. İyi günler diliyoruz kolay Eycaz. gelsin. Yani biz de ya şimdi toplantıya müdahale edeceğiz. Sabah da şey yapmışlar merak etmişler falan kafa karışırızlar. <gülüyor> Müdür Bey. Bey, <gülüyor> beyaz lütfen sandalet lütfen. Sonuçta o da bilimsel. Tabii canım bugün şimdi en çok biyologlar hastanelerde girmiyor giyilmiyor mu bu sabolar mabolar? Tabi Ya marka veremiyoruz ya. Yani, Nüzeke'ciğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim Özlem ben. Özlem Merhaba. Özlem Hanım hoş geldiniz. İlklerin insanı diyebilir miyiz Özlem Hanım size? Ne insanı diyebilir misiniz anlayamadım. İlk, ilklerin, i̇lklerin insanı. insanı. İlklerin insanı. insanı yani komik bir ilk maceram var aslında benim. O maceranızı o... bizle paylaşmak ister misiniz Özlem Hanım? Evet istiyorum Şimdi benim 7 yaşında bir kızım var. Allah ee, o, teşekkür ederim. O doğduğunda e, böyle çok e, güzel bir şey getirdiğimi zannederek böyle bir bebeklere işte katı parçaları yutmasın diye böyle sileli bir aparat vardı. Amerika'dan onu getirmiş. Ha bu içine meyve koyuyorsunuz. Çocuk kemiriyor, kemiriyor. Sır suu evet. geliyor ağzına değil mi? Evet, evet. Ondan sonra ona anneme göstermiştim. Bak böyle bir şey getirdim. Türkiye'de yok bundan bir. Annem de şey demişti. Ee, biz onu tülbentin içine koyuyordum. Ben sana bile veriyordum demişti. Böyle bir <gülüyor> macera. Olsun. Anneniz olmuş. ilklerin annesi olduğu için. Evet, aslında annemin ilklerin annesiymiş seneler önce. Sohbetimizin başında söylediğimiz için kabul Nasıl ki benim babamın edebiyorum. soğan borçlarından dolayı iflası, tüm Türkiye'de ilk e, sizin de bu annenizden dolayı bir ilk gerçekleşmiş Senin oldu. Senin tam ne getirdiğin anlaşılmadı par ama. <gülüyor> soğan, soğan toptan soğancılıktan iflas eden ilk. O getirme <gülüyor> değil işte. O C ilk insan <gülüyor> olma. İlk ilk ama ilklerin insanı. Cumhuriyet döneminde soğandan bakan tabii Osmanlı ama... döneminde de çok 1700'ler 1800'lerde Lale Devrinde. <gülüyor> soğandan ne bakan? Soğan işinden çok vatan Özlem oldu. Hanım e, fileli aparat getiren ilk e, biz insan, buna ne yazalım? Bunun bir adı var mı? İngilizce adı aparat. falan. Fileli aparat. İngilizce adı food feeder diyorlardı ama. Food feeder. Kadarıyla. Ne evet. feeder olacaktı ya. Yani. <gülüyor> Şu anda elçilikler yine bir rahatladı. Food feeder. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> peki bir şey yapıyor. soracağım. Bu faydalı mı biz de düşünüyoruz ya. Ali'ni almamıştık da Selin'i alalım mı diye. Valla çok faydalı bir şey. Ee, e, ama Türberg'de yani... de olabiliyormuş değil mi? Çocuğun yani, yüzü gözü eli ayağı yapış yapış olmuyor mu peki? Oluyor tabii ama masada en azından o elindeyken yanınızda oturuyor siz yemeği yerken. Hani Oo. o bakımdan faydalı. Oyalı Meyve yani. koyuluyor içine yoksa böyle bir ya şey et, et koyulur Her şey konabiliyor. Köfte de koyulur ee, yani. Ya, köfte rahat koyuluyor ama köfteyi zaten herhalde çok sıkıntı olmaz ya. Kemirir şey yapar. Bu daha çok böyle daha katı parçalık. Mesela hani şey elma mı? Ar Kabak. Mesela. Armut mesela. Çocuğa armut evet. yedirilir mi ya? Yani bir parçası kopar da boğazına takılır. Derde olmadan kendisini duyursun ama sulu, sulu şeyler, sulu ve sert şeyler için diyorsunuz. Peki çok yani. teşekkür ediyoruz kardeşim. Çok sağ olun mesela kabul buyurunuz efendim o şakadın. Kabul buyurduklarını söylemeyince cimler çok garip oluyor. Bay <gülüyor> saygılarımızı sunuyoruz kabul <gülüyor> buyurunuz efendim ya, sen de her defasında açıklattırıyorsun abicim. sesini çıkartma. Yok demin ben açıklattırmıştım. Şimdi bu sefer eginin hakkında takıldı. <gülüyor> Aynı kişi değiliz ya. Hayır, o zaman dinleyicilerimiz kabul buyurun. Bu fikrimi <gülüyor> size sundum. Kabul buyurun efendim derse çok programın klası değişecek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer Bey. Özer Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? E, İspanyoldayım e, Fatih tarafındayım. Yoldasınız Yoldasın. Fatih'e. İspanyoldayım diye Ben anladım. de öyle anladım ya. Ben de ilk başta Ben, diye... ben öyle anlamadım <gülüyor> Özer Bey. Herkes sırayla söylüyor diye. Herkes söylüyor. Ne yapıyorsunuz Özer Bey İşe mi gidiyorsunuz? Yok aslında Amasra tarafına gideceğiz de bugün kısmet olursa. Uygun bir zaman mı bekliyorsunuz gitmek için. <gülüyor> evet evet evet. Peki ne? iş için mi gidiyorsunuz yoksa biraz kafa dinleme? Zevk için mi? Kafa, kafa dinlemek için. Yani zevk için mi diyorsunuz? Zevk için evet. Aa, ne güzel gidersiniz? nereden istiyor böyle kışın ortasında? Ya biz yeni evlendik ee, balayına da çıkamadık şimdi işte böyle bir bari kaçalım hani dedik bu haftada izin aldık ikimiz de. Süper ne zaman evlendiniz? Ee, cumartesi günü. Tebrik ediyoruz ya. Kaç yıldır berabersiniz hanfendiyle? Ya da aydır. E, üç yıldır falan beraberdik yani. Artık canınıza tak etti diyorsunuz. Evet evet. Peki ne kadar güzel. Hanımefendinin e, adı neydi? Seda. Seda Hanım. Özel ve Seda fırtına gibi esmeye geliyorlar. ama Amasra Amasra Amasralılar dikkat diyoruz. <gülüyor> Yanınızda mı Özel ve Seda Hanım'da? <gülüyor> yanımda dinliyor <gülüyor> şu. ama yani, gidiyorlar bilmiyorum. <gülüyor> ayrı <gülüyor> ayrı <gülüyor> kişilere biraz saçma olacak. <gülüyor> evet. pahalı. Hayır bir yerden alacaktır. <gülüyor> Çünkü de, direkt olan. gidiyoruz falan diye şey yapmadı Özer Bey. Yani şu şu anda oya Ankara'da oyalanıyorlar gibi geliyor bana. Evet bana da öyle. Yani, ya bugün evet. çıkıyorsunuz değil mi yola? Yolda evet. zaten yolda adamcağız yolda Ama yaparsın? Amasra ama yolunda mısınız? E, Amasra Yok yok depodan mangalımızı falan alacağız. Ha bu. işte bak belli yani bir, <gülüyor> bir oyalanma hadisesi var yani bir şey. Belki şimdiden iyi eğlenceler. <gülüyor> Güzel geçirin günleri. Nasıl evlilik peki Özer Bey? Umduğunuz gibi mi? Seda Hanım değişti mi evlendikten sonra? Yok yok değişmedi yani güzel bir şeymiş. Böyle Kaçıncı günüydü var. bugün? Bir hafta? 5, 7, 4, 9? Nasıl? Bugün daha bir hafta olmadı yani. Olmadı. Cumartesi. Ha? Cumartesi bir hafta olacak. <gülüyor> evet. Seda Hanım direksiyonda mı şu anda o? Konuşabilir miyiz de? Yok şu an durduk ikimiz de. Evet, o o zaman zaman... bir de Seda Hanım'la konuşabilir miyiz? Sizin aklınızda soracaklarımız tabii ki, var. Tabii ki veriyorum ha. Merhabalar. Seda Hanım hoş geldiniz. Tebrikler size de. Tebrik ederiz vallahi. Nasıl? Nasıl? Düğün hasılatı iyi miydi? Öncelikle oradan başlayalım Seda Hanım. Nasıl? Düğün hasılatı umduğunuz gibi oldu mu? <gülüyor> ya hasılat fena değildi öyle diyelim yani. <gülüyor> Şansınızdan altın da düştü. Yağdı mı altınlar? Ve kısmen, öyle. Kısmen altın yağması oldu. Peki Seda evet. Hanım, Özer Bey hiç değişti mi evlilikten sonra? Yani şimdilik bir değişim yok. Hiç mi yok? Yoksa biraz var mı böyle? Biraz o eski başlayalım. sevgi dolu, o saygı dolu adam gitti biraz böyle vurdum duymaz, umursamaz tavırlarıyla evlilik kurumunu yani... derinden sarsacak hareketler içine giren bir tip mi acaba Özer Bey? Bize yani... öyle geldi de İçindeki hani derler ya romantik moda, öküz moda onu ben görmedim. Bir hovardalık başladı mı Özel Bey'de? Yok, yok ya ben bu akşam gerçekten... çalışacağım gelemeyeceğim falan filan. Evet, Arkada ben. Erkek arkadaşlarımla çıkacağım ben falan. Şimdi daha zaten o kadar fırsatımız olmadı. Var var 4 günde fırsatı yakalamıştır <gülüyor> o özel. Özel Bey'i tanıdığınızı düşünüyor musunuz peki Seda Hanım? Yani A'dan Z'ye özeri ben bilirim, ben bilirim evet. dediğiniz oldu mu hiç bugüne kadar? Hayır olmadı. Aslında olmasını da çok istemem. Ya tanımak i̇stemem. istemiyor musunuz adamı? <gülüyor> Sürprizlerle dolu olması. Siz hatırlıyor isterim. musunuz Özer bir bu arada? Egeli ile Fahir'i soruyorum. Biz Özer Bey'i hatırlıyoruz. Az muyuz? önce konuştuğumuz dinleyicimiz. Ben hatırlıyorum kendisi. <gülüyor> Dünyada en iyi kurbağa taklidi yapan dinleyicimiz <gülüyor> Hatır, hatırlamıyor musunuz? O mu? O mu? Ben Özer Bey'in evet. sesini öyle bir yazdım ki kafaya. Seda Hanım'ı da öyle tavlamış zaten. Seda Hanım... Erkek kurbağa taklidiyle. Ben, hayır, hayır. ben bugüne kadar ilk defa Seda Hanım'ı duydum. Daha önce hiç Seda Hanım diye birini duymamıştım. <gülüyor> yani öyle bir şey de. Mesela bu yönünü biliyor musunuz Seda Hanım, Özer Bey'in? Size de taklitler ee, yapıyor taklit mu? Taklit yaptı mı mesela size? Kurbağa taklidi çok iyi. Zaten yapıyor evet. E, Neler yapıyor? yapıyor? Mug Mugallit değil insan diyorsunuz. Neler yapıyor? ...biraz anlatır mısınız kurbağa taktığında... <gülüyor> Çok güzel kedi taklidi yapıyor. Aa, Aa, bize kediyi taklidi. hiç yapmadın. Demek o size özel. Size özel hakikaten. <gülüyor> Seda Hanım. Kedi, ta kedi taklidi mi evleneceğim kadına saklıyorum demiş. <gülüyor> kedi taklidi de güzelmiş. Ama şöyle de bir şey oldu. Mesela e, sizin programınızda katıldığı yarışmalarda kazandı. Ödünleri hep benle paylaştı. Öyle Aa, mi? Git, Öyle başka mi? kadınlarla yemedi <gülüyor> ödülleri diyorsunuz. Ya. <gülüyor> yani dinamaydı konserde çok keyifli vakit geçirdik biz. Süpermiş. Peki Seda Hanım. Şimdi şeyi de sormamız lazım. Siz 3 sene öncesinde tanıştığınızda mesela bir araya geliyorsunuz dolaşıyorsunuz falan daha aranızda böyle adı koyulmamış bir çekim varken hiç durup dururken way, way, way, diye bir kurban sesi dönüp Allah Allah nereden geliyor falan diye bakıp sonra ben yaptım o taktiği anı yaşandı mı? Ee, i̇lk tanıştığımızda hemen yaşanmadı ama sonra hemen yani bir tamimi olduğumuzda taklit hemen. yapmaya başladı Başka böyle ünlü ünlü taklidi falan yapıyor <gülüyor> mu? Yani hayvan ben. taklidinden ziyade başka böyle ünlü <gülüyor> taklidi yapıyor mu? Yapıyordur. Ya yapıyor değil mi? Yapıyor. Ya şimdi şöyle. Ben Seda Hanım'ı biraz şey yapayım. Ege sen bilmezsin. Çünkü taklit yapabilen bir adam değilsin ama taklit yapma şeyi ilk başta evlenirsin. Sonra yavaş yavaş çıkarırsın o taklit. Tabii de. doğru. Yani o yüzden Özer Bey de şimdi artık bundan sonra içindeki cevheri çıkaracak. Yani. Esas şof şimdi başlıyor diyebiliriz. Evet, yani. Seda Hanım sizin bu açıdan zor günler, zor yıllar bekliyor. Bunu atlatırsanız süper olacak her şey. Şimdi 27 Şubat'ta siz Ankara'da olacak mısınız yoksa ama? Sıra balayı devam mı ediyor? Yok yok. Dönmüş oluyoruz. Dönmüş oluyorsunuz. O zaman bizim bir düğün hediyemiz olarak ilk davetiyemizi bu sabah size verelim. Verelim. Bunu, bir şey bu da verelim. düğün hediyesi olarak kabul buyrunuz <gülüyor> ucuz kapattık fark <gülüyor> ettiyseniz Seda Hanım. Kedi, <gülüyor> ama bir de e, Özer Bey'den son bir kedi, taklit. Kedi taklidi kedi mi? Yoksa klasiği kur, klasik. olan kurba mı? Klasikler klasik. evet. Yani, tamam Özer e Teşekkür ederiz sağ olun. Evet hangisini istiyorsunuz? Klasik, K klasik tabii. alalım biz bir Gangnam Style gibi. Tam bir, bir kurbağa yapalım öyle. Evli. Buyurun. Evli kurbağa. <gülüyor> Ay, aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok kurbağalar da başa ya. Çok teşekkür ederiz efendim. Mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi yolculuklar Sağ güle güle. Bodan sabahlar. Bodan sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tü'nün isterseniz modern sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler Türkiye'nin ellerini elleri değil ilklerini konuşmaya devam ediyoruz Türkiye'ye ilk ne getirdiniz diye soruyoruz Telefonumuz 210-30-30 ve Radyo Tü'nün 97. özel gösterimi Gangster Squad Suç çetesine davet eder saçıyoruz Sen o tanı tanıtımı Okurken biraz nezleymişsin ya <gülüyor> Evet <gülüyor> çok hakikaten <gülüyor> dinleyen Herkese bulaşacak abi <gülüyor> Ben öyle hissediyorum hani dinleyen Nere bulaşmazsa izleyenleri kesin bulaşacak diye düşünüyorum ya. Yani o e, değişik bir hava katmış. Yani o tanıtımdan sonra filmin teması gibi bir şey olmuş bence. Hastalığım şıp diye kesildi. Dinleyenler herhalde geçmiş olsun geçmiş olsun dediler. Bir korkunç bir manevi yoğunluk olmuştu. Tabii konuştu. o evrenleme mesajı. İstediğimde boşaldım E tekrar önemlidir abi geçmiş olsun bu tekrar önemlidir yani. Telefonlar gelmeye devam ediyor. İsterseniz bir tane sene daha bakalım bakalım Türkiye'ye ne getirmiş dinleyicimiz. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, iyi günler. Teşekkür ederiz, kimle görüşüyoruz? Mehmet Kaçkan benim adım. Mehmet Bey, neredesiniz şu anda? Ofisin önüne fark ettim, arabamın içerisindeyim. Neyin önünde efendim? Ofisin önündeyim, arabayı fark ettim, yukarı çıkacağım ama sizinle konuşuyorum diye. Park <gülüyor> Arabada Karşan. kalıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz Mehmet evet, Bey. Daha evet. ne diyeyim diyor, bütün her şey. <gülüyor> ofis ne diyorum. tip bir ofis, ne iş yapıyorsunuz <gülüyor> Mehmet Bey? Ya ne iş yaptığım meselesini daha önce birkaç sefer konuşmuş bir yere bağlayamamıştık. Ben ondan önce bir şey sormak istiyorum. Buyurun buyurun. Ya böyle ne getirdim ben acaba bir şey getirdim mi ilk ülkeye falan diye. Böyle bir şey geldi arayayım dedim ama. Mehmet Bey Sonra... siz bu araç kitleriyle falan mı konuşuyorsunuz bizimle? Yok yok yok. Yo, yo, yo. Gördün mü? Yani siz bir tuhaflaştı o esnada da ondan ötrü böyle bir şey söyledi. Yok yok Buyurun. yok. yok. Şey telefonla konuşuyorum. Ee, sonra baktım program o kadar güzel okuyor ki ben arayacağım şunu getirdim diyeceğim çok soğuk olacak. O Özer Bey'in tatbikler falan dedim. Ben de çok <gülüyor> Yalnız Özer Bey ve Seda Hanım zaten ne getirdiklerini de söylemediler. O düğün özel programı gibi düşünün. Yani bizim onu şöyle bağladık. Evet, onu tamam. onu açıklar mısın? <gülüyor> çok güzel bağladı. Şey, e, Sevgi dinleyicilerimizin de bir 10 dakikasında alacağız şimdi açıklamamız için. Hani o o sohbet artık evli bir çiftin e, balayı yolculuğunu için özel bir bölüm. Özel bir bölümdü yani Aa. yarışmayla alakası yok bugünkü. Beni gerdi ama yine de aradığında sen ne taklit yapıyorsun falan derler. Ya der mi? Yok, ya yok, der, mi? der mi? Ama Herkesin yani taklit yapıyorsanız var. da tabii ki kapımız <gülüyor> her zaman taklitleri açıyor. Ben, ben <gülüyor> açık. bir küçük danslık yapmıştım aslında. Yani o zaman. Eskiri <gülüyor> yapabilirim demiştim ama şey de yapabilirim. O... Eskiri taklidi de yapabilirim. O zaman alabiliriz onu. Ne diyorsunuz? Bakayım yani... ne diyorsunuz? Fahir gel. ne diyorsunuz? Alalım mı ben, diyorsunuz çocuklar alalım anlayalım da. Şimdiden merak etmeye başladım yani. Nasıl bir özel taklit? Ya Özer Bey sabah sabah işe gitmeden önce bir zihinsel faaliyeti oldu sonuçta kafasını o kadar yorduk. Ya evet onu alabiliriz yani Mehmet Bey. Meyvesini de toplayalım. Buyurun Özer Bey. Yani Mehmet. Ben bir de sesli olurum bilmiyorum görüntü de olsa iyi ama espri taklit yapayım o zaman. Espri taklidi Mehmet Bey'den dinliyoruz evet. Oldu mu? Cevap olmadı. Ben bayağı iyiydi ya bence. <gülüyor> Baya bayağı iyiydi yani. Biz anlayamadık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığınızı soruyoruz. Kabul buyurun efendim. Eyvallah. Eyvallah diye de konuyu tamamen kapatmış oldu. <gülüyor> Bu sorunun üstünde ne yapacak bir şey yok. Ya ben rica edeyim söyleyeceğim ne getirdiğimi sanırım. İlk geçirdim yani bir şey var öyle. Bir daha ondan sonra görmedim zaten. Kimsede de görmedim. Ne getirdiniz? <gülüyor> Ama Mehmet Bey siz sürekli böyle tek <gülüyor> getirdiniz <gülüyor> o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir vatandaşta şey görmüştüm. Yani iş arkadaşımdı. Maniklips diye bir şey görmüştüm. Ben onların erkeklerinin üçte biri taşırmış bundan. Evet var. tabii doğru. Üçtenmek Orada için. kimlik i̇şte taşımak o... falan derdi olmadığından parayı bir şekilde bir yerde tutan bir şey değil mi? Evet evet. Ataş gibi bir şey böyle. Biraz diğer metallerden yapılanları da var. Onlardan bir tane getirtmiştim kendime. Epey'i kullandım. Daha sonra da kimse de görmedim. Hatta burada satın almak istedim. Bulamadım. Da. Öyle bir şey. Money Clips diye bir şey. Money Kızım Clips. Da. Money evet. Clips. Evet, evet. <gülüyor> Ama hakikaten çok havalı. Ben de ona bir özenmiştim bir ara. Evet olmadı. Sen içindeki o de... dolarcıklara özeniyorsundur. Filmde görüyorsun içinde adam 2000 koyuyor. O o o dolar koyuyor. Sen alacaksın içine 22 öyle. lira para koyup şeye gezeceksin. Bir de şey evet. derdi var. Onda da o klipsin çalışması için bir meblağ olması Paranın lazım. Paranın belirli bir miktarda olması lazım. 2 3 kuruşla o çünkü tutmuyor. Gevşek gevşek yani kalıyor. Ben de çalıştıramadım klipler evet. Mehmet Beyli konuşurken birkaç kişiyi konuşuyormuş hiss vardı. Abi can dünyanın bütün adamları <gülüyor> Mehmet valla. Hem içerik olarak yüz hem teknik olarak öyle hissediyorum. Mehmet Bey çünkü sesiniz sürekli değişiyor. Bas tiz ayarını değiştiriyor musunuz? Güzel Burcu'yum öyle bir çift birkaç gerekler. Şu anda bak başka biri geldi gibi. Yani o demin yaptığın takdimle. Mehmet Bey bunu nasıl açıkladı fark ettin mi? İkizler Burcu'yum diye. Mehmet Beyleri uğurlayalım o zaman. Yine görüşelim Mehmet Bey. Hayırlı işler. Sağolunuz size de bol kazançlar. Eyvallah. Eyvallah. Güzel ben ben de evet diye o kadar iyi anladım ki şimdi o money clip bendi de ben bir, ama money bir adam sonrasını düşündüm. Money clip serimiz bu ben, şey mi ya cüzdan arasına konan? Cüzdan, o değil. cüzdan. cüzdan arası şey değil senin dediğin e, o lağva. Bizim Z raporu şey Bizim düşün. Z raporlarımızı kıstırdığımız şey. Yok gibi. büyük ataç diye düşün. Büyük ataç gibi ama o da böyle gümüşüz diye. var, bilmem nesi var, bakırımı var. Platini var, <gülüyor> titanyumu var. Adamın tek mesela bütün parasını yatırmış. içine koyacak parası kalmamış yok tabii. Ne yani? Yani. Sevgili dinleyiciler Bay Fahir Öünç başlıyor gibi. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Günaydın <gülüyor> efendim. Merhaba yayınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Bahadır Bey. Bahadır, Bahadır Bey hoş geldiniz. Türkiye'deki <gülüyor> ilklerin pek çoğu sizden buyurun efendim. <gülüyor> Sırt takılı ilk siz mi getirdiniz? Yok hayır. Efendim? <gülüyor> Sırt takılı ilk siz mi getirmiştiniz Bahadır Bey? Yok Süleyman'dan geliyor. Radyo ile konuşurken çalan telefonlardan özür <gülüyor> dileme. Bak mesela, mesela yine yaşadık. <gülüyor> Bahadır Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ben veteriner fakültesinde büyük kulaklıkla e, durmadan müzik dinleyerek gezen ilk öğrenciydim. Büyük kulaklık. <gülüyor> Şimdi yani... biraz popüler oldu ama eskiden öyle bir şey yoktu galiba değil mi? Herkes Şöyle, sene kaç oldu. sene söyleyin bize Bahadır müzik Bey. Müziklerine... Pardon sesiniz kesildi. Benim kesilmedi sizin kesildi. Sene <gülüyor> kaçtı hatırlıyor <gülüyor> musunuz? Sene evet. 90, 91, 92. Hemen 90, bakıyoruz dosyalara. 91, <gülüyor> Çıkarıyorum veteriner Bakacağız 90, şimdi bakacağız. Şimdi orada da veterinerlik raporu Ankara <gülüyor> veterinerlik değil mi? <gülüyor> evet. Bak Oktay. Ankara 90, 91. 91'e bak Sendeki Oktay. Müzik setlerinde kullanılan büyük kulaklıklar vardır ya. Yani. Evet. Hı -hı. Ben ıı, ses kalitesinde ancak ondan tatbik oluyordum walkman'ıma ondan sakıp gidiyordum hani küçük kulaklık kulak içi falan değil ve e, onunla geziyordum okulun içinde falan o, o asi o, o zamandan belliymiş evet, isyankar ben veteriner fakültesinde tuhaf karşılanan bir şey çünkü hani veteriner fakültesi daha çok böyle halktan çocukların falan gitti öyle hani müzik takıp öğrencilik yapacağım bir yer olarak görülmüyordu hı hı. Ve hocalar da dahil bazılarından antipati bazılarından sempati topluyordum. Şimdi ama e, yaygınlaştı değil mi? Büyük bayağı, kulaklıklar. Baya yaygınlaştı. Evet. Sizin de katkınız büyük bunda. Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Narkız Bey. Hani, i̇yi yayınlar. Sağ olun. Kabul buyurunuz efendim. Hoş <gülüyor> kabul buyurun. Buradaki önemli şey de Bahadır Bey'in farkı elde olan gereçleri değişik alanlarda kullanılması. Yani bu Amerika'dan bana büyük kulaklık getirin demiyor. Demiyor. Elimdeki büyük kulaklığı ben diyor... Neden nerede bu? kullanabilirim diyor. Mesela diyor bunu volt ben de kulak içime takacağıma... ...zevk alamıyorum diyor. Çünkü tatmin etmiyor diyor beni o müziğin o <gülüyor> kalitesi diyor. Ve büyük kulaklıkla veterinerlik fakültesinde... ...gerek <gülüyor> hocaların, gerek arkadaşlarının tepkisini... Ve bazılarının tabii ki sempatisini çekmesini... İyi şu bölümü başlattık rağmen, ya. rağmen. yani Çünkü anlaşılmıyor dinleyicilerin bazı dedikleri. Yani biz üzerine konuşuyoruz. Bir şey o teknik bir şey oluyor Anlaşılmıyor şu özet kısmı çok iyi oldu. Program yarı yarıya düşecek ama <gülüyor> içerik olarak. Ama iyi oldu yani. Anlaşılır olması tabii ki. Bu bölümün adı dinlediğiniz haberlerden özetler <gülüyor> olsun. <gülüyor> bu arada bir... E, tam Bahadır Bey bağlanmadan önce ben yayında bir ses duydum. Ne yapıyorsun diye... <gülüyor> <gülüyor> Onu ben de duydum. Onu oh. konuşacak vaktimiz olacak mı? O Bipayör öncün bir parçasıydı galiba ya. Dinleyicimize mi dönelim? Günaydın dönelim, efendim. Gerçi ne? <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Abdülrhim Ertan. Abdülrhim Bey. Hı, Bey. Hayır, hayırlı pazarlar Abdülrhim Bey. <gülüyor> sağ olun, sağ olun sizlere. Nasılsınız? Teşekkürler. Neredesiniz şu anda Abdülrhim Bey? En gürültülü yerden siz arıyorsunuz bu şu sabah. Şu anda Ulus'tayım. Tam Atatürk bulların ortasındayım yani. Heykelin orada mı? geçiyor. İçim bekliyorum. Heykelin orada mısınız? Efendim? Heykelin orada mısınız? Tam Gençlik Parkı girişinin oradayım. Peki yürüyorsunuz galiba Anadolu Kavağı'yla. Evet, işe doğru gidiyorum, evet. Peki ne iş yapıyorsunuz Abdülrhim Bey? Ben mobilya şindeyim. 2. eleme şansı. Alım satım. bu sporçularda mısınız sizde? şeyde? Evet, itfaiye meydanındayım. İtfaiye meydanında. İtfaiye meydanının önünde daha dursun. Peki, ay uğrayalım sizin dükkanınıza. Hey ya. Biz böyle çay şey içerim vallahi. Enteresan şeyler var mı yoksa genel kullanımın malzemeleri mi? Ben de genellikle normal ev eşyaları ama her türlü ilginç eşyada düşüyor değil yani. Peki sizin mesleğiniz bir garip mi ya? Yani? Ben şeyi hatırlıyorum. Yani oradan zamanında bir tane çalışma masası almıştım ben. 15 yıl önce falan. Masa evet. 20 liraydı. Eve taşıması 50 lira falan tutmuştu. Böyle bir... <gülüyor> neresiydi peki? Ayrancı. Kardeşim nasıl? Ayrancı şeyde, Güvenlik Caddesi'nin bir. sokaklarından biri. Valla şu anda şöyle söyleyeyim. E, nakliye taşıma dahil gene 20 lira tutar. Yani şöyle sadece nakliyesi 20 lira tutar. Tutuyor değil mi? Peki şey? Ama ev, ev katlaysa fiyat değişir ha. Yalnız Abdurrahim, onu da Bey, yani. Abdurrahim Bey hemen fiyat verdi. He, Farkında vallahi. mısınız? Masanın büyüklüğünden bağımsız yani. Gerçek esnaflık Ger bu valla, ruhuna işlik. Işte. ne kadar büyük peki onu bir söyleyeyim. Yemek masası İyi, efendim kabul buyrunuz. <gülüyor> Yemek o zaman pahalı tutar, normaldir. Peki Abdurrahim Bey, e, ne, nedir sizin işinizin böyle şeyi? Püf e, noktaları. Püf noktasını anlatmayın tabii de o mesafıklık sırrınız. Genel mantığı nedir yani? Şimdi ben bunu aldığımı 5 katına satarım diye mi bakıyorsunuz? 3 katımı da kaç... Herkesin aslında ilk düşündüğü şey o. hani Ya siz 10 liraya alıyorsunuz, 100 liraya satıyorsunuz gibi mantık var ama öyle değil. Ya tabii ki ucuza alacağım ki ben oradan para kazan. Bir de bunun üstüne ben adam götürüyorum. Yanımda hamal arkadaşım oluyor. Onu bir de nakliye veriyorum. Hamal o, o yüzden ucuz alıp tamu satmış. Ayol 20 lira veriyorsunuz nakliye. Kendi adınız da söylediniz Abdurrahim Bey. O sadece bir masa için. Komple ve şahsı olunca büyük kamyonlar gidiyor efendim. Fai Fai'ye oyun için. Kapı buyuruyor. Evet. Zaten bir şeyi ucuza alıp pahalıya satma noktasında... Ama şimdi bir noktasında... tane masa alırsanız ben normal pikap araçla yollayacağım yani. Küçük arabalarla yollayacağım. Yani neyi konuşuyoruz şu anda biz <gülüyor> <eline> ya? <gülüyor> <Bazı anlayacağım bunu gülüyor> ya? Ne <gülüyor> yapayım? Ne yapayım? Abi, abi, abi bu herif açık bu konuyu. Kaça bağladığımı da ve ne aldığımı da bilmiyorum ama yani ortada galiba... Ortada masada yok yani. Galiba 50 liraya bağladım. Ben onu anlatayım. Yalnız belki de ilk başta nakliyesini bağlamak en mantıklısı bu işte. Malı almadan önce nakliyesini konuşacaksın zaten. Vallahi çok. Yani da. ucuz pahalı satmak zaten sonuçta bir ticaret. Biz de sizi hayırsever olarak değil esnaf olarak biliyoruz şey olarak. Ya Nedir olur raycı? Gelin. Bak it, itfai meydanına gelin her zaman yardımcı olurum tamam, ben. Tamam yani gelelim çayınızı içmeye gelelim ya. Her zaman abi her tamam. zaman. Abdurrahim spotçuluk mu? Marka işini söyleyebiliyor muyuz? Söyleyin can, ne olacak? Ben Cihan Spot Mobil ya. Tamam geleyim. Cihan, Cihan Spot'a Spot geliyoruz. Elimiz... Kemiz Sokak numara dört. Yeterli. Yeterli. Abdurrahim Bey yani hemen şey yaptım sizde ya. Allah adres verdi Abdurrahim Her, Bey. Allah'tan telefon vermedi. Her türlü eşyanız yerinde değerlendirildi. Değerinde alınır satılır. Değerinde yalnız. Ne bir kuruş fazla. Ne bir kuruş eksik. O kadar eksik o değil. Nasıl yapıyor? O işler nasıl oluyor Abdurrahim Bey? Eve giriyorsunuz böyle bakıyorsunuz. Biraz... Tabi tabi yani pazar, pazarlık usulü o anda alıcı biz oluyoruz satıcı ev eşyasını satan kişi oluyor yani. şey mi biraz acıklı mı o durumlar <gülüyor> bazen böyle bir e, hayatında böyle çalkantılar ya, yaşayan ya, adamlara mı diyorsunuz? Yani... Tabii tabii yani ihtiyaç yüzünden satan oluyor. Mesela adam ev eşyasını düzmüş çok güzel her şey sıfır böyle. Ondan sonra tam düğüne 3 gün kala bozmuşlar düğünü. Onlar da mecbur masrafı karşılamak için eşya satmak zorunda kalıyorlar. Hmm. Aslında birazcık da bu duygusal düğünü var yani. Ee, siz o kısmını da üstleniyor musunuz? <gülüyor> abi hayırlısı olsun ne yapalım belki kısmettir falan o, ya, o, o tip parçası da var ettim, kişilerin attığı hesabı Hadi ya canım, ya. Abi, oluyor. Hadi canım oluyor sana mu? Sana yapılmazdı bu ama falan eşya da güzelmiş hani. <gülüyor> yani, Sporcu yarı ya, zaten da. psikolojik değilir yani tabii ki evet, yani. sonuçta esfasız yani peki çok teşekkür ederiz. sen evet. ne getirdin getirdiğin onu alalım son dakika e, bir internet sitesinden almıştım ne bu e, tamamı ledli tasarruflu ampul yani ev ampulu ama tamamı ledli yani Kaça az olsun kaça az olsun bizde hiç öyle bir şey yok galiba Hiçbirimiz hı <gülüyor> demedik hangisi o yani tamamı ledli Normalde yani tasarruflu ampullerin şeklinde ama içi tamamen led döşeli Ha içi led döşeli Ha cayır cayır yanıyor o zaman <gülüyor> Tabi tabi yani tasarruflu ampul normal ampulden %80 ise o ondan da %80 yani Yuh yuh vallaha yuh Neredeyse kendi kendine hiçbir yere Ve takmadan yanıyor hani yani gösterdiğim, gösterdiğim şey hiç kimsede görmedim yani onu gelelim de bir görelim biz. Ona bir bakarak olalım. Onu yerinde değerlendirmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz Abdülrahim'e. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun. Bir toparlayalım mı o zaman Abdurrahim Bey? Toparlayalım. Uğuladık da Twitter'dan bir sürü şey var. Onları da sıca 3-4 tane okuyayım. açıklayalım. Tamam. Siz o sırada olmazsa çarkımızı çevirin. Tamam. moduna getirebilirsem fayet. Ssss. Olsa Tıslamayın. da böyle, ya hafif ses çıkarıyor. Gökhan Bey şey demiş. Çocukken arkadaşım Röveşatay'ı mahalleye getirdiğini iddia ederdi. Ee, onun da arkadaşları hip hop'u üst mahalleye getirmişti demiş. Ondan sonra... E, Hanım... Yokta, istersen çevirmeyi tamamen kapatalım. Çünkü abi, ses yapıyor. Ses yapıyor. Kapatayım dur, abi. Dur dur sen onu ya. Dur dur. Murat... <gülüyor> Murat Bey yarın da arar mı demiş Nihan Hanım? Ben de çok merak ettim toplantının sonuçlarını demiş. Aa, evet doğru ya hiç haber takibi yapmadık. Gerçi şimdi toplantıdır nereden bilecek? Toplantı toplantı, onu öğreniriz biz ve açıklarız. Yani inşallah. Zeynep Hanım Şalke 04'ün 1904'te kurulmasından mütevellit diyor Serhan Bey, Özer Bey Türkiye'yi ilk ne getirmiş söylemesine gerek kalmadı demiş. Ne getirmiş? Taklit Özer taklidini. Kurbağa taklidini. Ee, Zeynep Hanım bu arada Türkiye'ye interneti ben getirdim diyen adam aramadı mı hala demiş. O adam kim o? Tanımıyoruz değil mi? Maalesef. O, o kadar. Peki tebrik ediyoruz tüm dinleyicilerimize. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Bir davetiyemizi verdik genç çiftimize. Özer ve Seda Hanım'ın. Özer Hanım döndüklerinde mi? balayından gidecekler. İkinci davetiyemizi kime verelim? İkinci davetiyemizi... Benim aklımda kalan bir ona da bir davetiye verelim. Bir üçüncü davetiye de dağıtıyor. şey e, Esnafın psikolojik yükünü sırtlayan dinleyicimize... Abdurrahim Bey'e de verelim daha önce. Abdurrahim Bey'e de verelim. Tamam Abdurrahim Bey'e verdik o zaman. Abdurrahim ya Bey. Yani sinemadan koltukları alıp gitsin. Abi tamam sonuçta bunu iki sırayı alıp ben bunu bütün alacağım nakliyesi var diye. Bir de şey verelim Özlem Hanım'a verelim. Food Feeder. Food Feeder, feeder Türkiye'ye ilk getiren Food Feeder. 7 yaşında kız da büyümüş kız, zaten. Kız da büyümüş evet. artık onu bırakırlar. Özlem Hanım gelsin çarşamba günü önümüzdeki hafta. Yani. Abdurrahim Bey ve... Food Feeder Özlem. Food Feeder. Özer Bey. Evet kaydettik listemize. Kısmen Çok teşekkür ediyoruz. Izleyeyim. Sevgili dedektifler yarın sabah yeniden buluşmak dileğiyle. Otchalo. Harika olacak.